السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله. do an الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لحاذا وما كنا لنهددي لولا أن هدانا الله ولا تنفيقي ولا اعتصامي ولا تبكلي إلا لله الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجةً على العباد إجمعين أعظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفطل الصلاة وأتم التسليم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم sakat ala bairehi ve fi Değerli kardeşlerim, bugün oldukça önemli günlerin arefesinde, oldukça önemli günlerin eşiğinde, oldukça önemli günlerin içerisinde oldukça önemli bir gün, e, konudan bahsedeceğim ki bu konu her müslümanın kendi nefsine sorduğu ve cevap aramaya çalıştığı şu konudur. Ya Rabbi ben çok günahkarım ne yapmalıyım? Her Müslüman mutlak surette kendi nefsine bu soruyu sürüyordur. Her Müslüman bu sorunun doğru cevabını mutlaka ama mutlaka arıyordur. İşte bugün bu bu soruyu soracağız kendimize. Diyeceğiz ki Ya Rabbi biz çok günahkarız. Ya Rabbi biz nefsimize uyuyoruz. Ya Rabbi biz nefislerimizin esiri olmuşuz. Ya Rabbi biz ne yapmalıyız? İşte bu ne yapmalıyız? Sorusunun cevabını arayacağız kardeşler. Bir, öncelikle bileceğiz ki Allah subhanahu insanı belirli bir fıtrat üzerine yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yoktur. Her insan bu fıtrat üzere yaratılmıştır. Ve bu fıtrat günahkar bir fıtrattır tekrar ediyoruz. Her insan Allah'ın hikmeti gereği bir fıtrat üzerine, sabit bir yaratılış üzerine, sabit bir ahlak üzerine yaratılmıştır. Bu fıtratta hiçbir değişme yoktur. Bu fıtratta hiçbir değişme yoktur. Ve, ve bu fıtrat günahkar bir fıtrattır. Allah subhanehu ve teala insanın fıtratına şehveti güzelleştirmiştir. İmtihanın gereği ve hikmeti budur. Bu şehvet kadınlarla, kadınlara yönelik bir şehvet olabilir. Züynel insanlar hubbüş-şehavât minen-nisâ evlada karşı bir şehvet olabilir. Veya mal ve mülke yönelik bir şehvet olabilir. Ancak insanın fıtratına kadın, para, evlat Güzel gösterilmiştir. Yapacak bir şey yoktur. Bu ayet insanın fıtratının bunlara meyilli olduğuna bir delildir kardeşler. Bu bir. Hakeza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adem oğlu hepsi günah işler diyor. Adem oğlunun tamamı günah işler. Hadisin bu bölümü devamını biraz sonra okuyacağım. Adem oğlunun günahkar bir fıtrat üzerine yaratıldığının delilidir. Bir başka hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eğer siz günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız, Allah subhanehu ve teala sizi giderir, yerinize günah işleyen ve Rabbine tövbe eden bir topluluk getirir diyor. Bu da insanın günahkar bir fıtrat üzerine yaratıldığının delilidir. Allah subhanehu ve teala'nın ettevvâb, tövbeleri çokça kabul eden olması... İnsanoğlunun günahkar olduğuna, günah işleyeceğine bir delildir. Zira insanoğlu günahsız olsaydı, Allah subhane ve teala'nın Ettevvâb isminin bir tecellisi görülmezdi dünyada ve ahirette. O halde kardeşler, günahtan korkmayacaksınız. Ne demek günahtan korkmayacağız? Yani korkmayalım, günah işleyelim mi? Hayır, bunu demek istemiyorum. Günah işlemekten korkmayın demekle, Haydi buradan çıkın gidin istediğiniz gibi günah işleyin demiyorum. Günah işledikten sonra aciziyete düşmemek gerekiyor. Günah işlediğimiz zaman şunu bilmek gerekiyor. Her insan günah işler. Günah işledikten sonra şunu bilmek gerekiyor. Bizden önce niceleri günah işlemiştir. Günah işledikten sonra şunu görmek gerekiyor. Benim fıtratım günah işlemeye meyillidir. Bundan sonra müminin görevi başlıyor. Ne yapmalıyım sorusu işte bu ön girişin sorusudur. Günah işleyeceğiz. Bundan kaçınmak mümkün değil. Bunu azaltmak belki mümkün ama bundan kaçınmak mümkün değil. Dilimizle günah işleyeceğiz. Diğer huzurlarımızla günah işleyeceğiz. Bakışlarımızla günah işleyeceğiz. Düşüncemizle günah işleyeceğiz. Ellerimizle günah işleyeceğiz. Ancak işin problemli tarafı burası değil. İşin problemli tarafı bundan sonradır. Bundan sonra ya kazananlardan olacaksın ya da büsbütün kaybedenlerden olacaksın kardeşim. Bundan sonra yapacağımız birinci iş günahından dolayı her zaman kalbinde bir mahcubiyet oluşacaktır. Bir mahcubiyet olmak zorundadır. Allah subhane ve teala gök yüzünden yeryüzüne senin üzerine devamlı surette nimetini indirirken Allah Subhane ve teala devamlı surette melekleri vasıtasıyla seni nimetle takdir ederken bir taraftan da senin günahların Allah Subhanahu yükselmektedir. Allah Subhane ve taala'ya yükselmektedir. İşte bundan dolayı Rabbine karşı bir mahcubiyet Rabbine karşı bir zillet, Rabbine karşı bir mahcubiyet, bir boyun eğme içerisinde olacaksın. Ne günah işlersen işle, öncelikle kalbinde mutlak surette Rabbine karşı bir mahcubiyet olmak zorundadır. Bu mahcubiyet gittiği zaman, günaha alıştığın zaman, artık günah, günah işledikten sonra da sana tat vermeye başladığı zaman artık yavaş yavaş helak sana görülmüştür. Senin gittiğin yolun adresi helak adresidir. Tekrar ediyorum. Seni helaka götüren günahlar ne olmayacaktır? Asıl seni helaka götüren günahlardan sonra o günahlardan hala pişman olmamış, Rabbine karşı mahcubiyet duymamış, hala o günahtan zevk alan, hala o günahtan tat alan, hala o günahı arayan, şurada o günahı bulsam da işlesim, işleyes işle işleyes işleyeyim demen işte seni helaka götüren budur kardeşim. 3. defa tekrar ediyorum. 3. defa tekrar ediyorum. Çünkü çok önemli burası. Bizim ıslahımızın en önemli noktası burasıdır. Günah işlemen seni felakete götürmeyecek. Günah işlemen seni helaka götürmeyecek. Günahtan sonra hala o günahtan tat alıyorsan bir pişmanlık yoksa Rabbine karşı bir boyun eğiş bir zillet bir mahcubiyet yoksa Rabbinin karşısında haya etmiyorsan Rabbinin karşısında utanmıyorsan işte seni helak edecek nokta burasıdır. O halde bir ilk yapmamız gereken Rabbimize karşı bir mahcubiyet olması gerekir bu bir. İki günah işledik ne günah işlersen işle hemen duaya kapanacaksın duaya kapanmanın iki sebebi vardır seni günahlardan uzak tutacak da Rabbindir seni ibadete sevk edecek de Rabbindir çünkü günahların en çok ibadetler üzerine etkisi vardır kişi ne kadar çok günahkar ise o kadar çok ibadetlerinden kopar işte seni helaka götürecek ikinci nokta birinci nokta neydi günahların değil günahlara alışmaktı Günahların değil, günahlar karşısında mahcubiyet duymamaktı birinci nokta. İkinci nokta, günah işledikten sonra ibadetlerin azılması ve hatta yok, yok olacak noktaya gelmesi, işte ibadetlerin eksilmesi, ibadetlerin yok olması seni helaka götürecek bir noktadır kardeşler. Kardeşlerim, Allah'ın emirleri vardır, bir de Allah'ın bize nehyettikleri vardır. Allah'ın emirlerinden yüz çevirmek isyandır. Allah'ın emirlerinden yüz çevirmek şeytanın günahıdır. Ve bundan dolayı şeytan cennetten kovulmuştur. Şeytan bundan dolayı Allah'a Rabbine isyan ettiği için, emrine isyan ettiği için, onun emrini yerine getirmediği için cennetten kovalanmıştır. Günahlar ise, aslında tam anlamıyla bir isyan değil. Fıtratımızda olan bir şeydir. Ya Rabb'i bizi böyle yarattın sen. Anlaşıldı mı iki farkı? Bundan dolayı emirlerin terk yerine göre küfür ama günahların işlenmesi çoğu zaman küfür değildir. Günahların ikinci zararı başa dönüyoruz. En büyük zararı seni emirlerden, ibadetlerden ala koymasıdır. Sen emirlerden İbadetlerden uzaklaştığın için günahlar senin için bir helakettir. Günahlar seni namazdan, oruçtan, istiğfardan, tövbeden, infaktan, zekattan, Allah yolunda cihattan ala koyduğu için günahlar senin için bir felakettir. Bundan dolayı günah işleyen kardeşim devamlı dua edecek. Ya Rabbi, ibadetleri bana kolaylaştır. Ya Rabbi sana boyun eğmeyi bana kolaylaştır. Ya Rabbi sana itaat etmeyi bana kolaylaştır diye ne zaman bir günah işlersen Rabbinden ibadet etmesini ibadet etmeyi sana kolaylaştırmasını isteyeceksin. Bunun için Rabbine yakaracaksın. Bu da ikinci nokta. 3. nokta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Biraz önceki okuduğum hadiste her insan günah işleyecektir. Günah işleyenlerin en hayırlısı ise tövbedendir. Üçüncü nokta hemen tövbeye sarılacaksın. Tövbe kalpten geçen bir düşünce değildir. Tövbe kalpten geçen bir düşünce değildir. Tövbe zihinsel bir düşünce değil, dilin bizzat haykırması, kalbin bu haykırışını hissetmesidir. Yani Rabbinin karşısına geçeceksin, secdeye yöneleceksin, kıbleye yöneleceksin, secdelere kapanacaksın. Rabbine dilinle gizli gizli kendi duyacağın şekilde Rabbim ben bu günahı işledim. Bundan dolayı sana tövbe ediyorum. Rabbim ben bu günahı işledim. Bundan dolayı sana sığınıyorum. Rabbim ben bu günahı bir daha işlemeyeceğim diye dilinle kendi duyacağın şekilde Rabbine söz vereceksin pişmanlığını mahcubiyetini ezikliğini zilletini Rabbine münacatta bulunacaksın ki bu da insan üzerinde oldukça etkilidir. Bir daha günah işleyeceğin zaman bu sözlerin aklına gelecektir kardeşim. Tövbe ile ilgili söyleyeceğimiz o kadar çok şey vardır ki ancak bir cuma hutbesinde bu 3 nokta Asıl olsun birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Günahlarla ilgili birkaç bir şey daha söyleyeceğim. O halde özetleyelim bir günah işledik acziyete kapılmayacağız. Aman ben günahkarım ah vah toh demeyeceğiz. Günah işledik bir mahcubiyet duygusu yaşayacağız. Rabbimizin karşısında yüzümüz kızaracak. Rabbim sen bize hidayet ettin. Sen bana ilim verdin. Sen bana evlat verdin. Sen bana mal verdin. Sen bana birçok nimet verdin. Ben sana isyan ettim. Ya Rabbi ben mahcubiyet içerisindeyim. Duygusunu taşıyacaksınız bu bir. İkincisi duaya sarılıp ibadetlere yöneleceksiniz. Zira <gülüyor> innel hasenat vizhibne seyyiat. Hasenatlar kötülükleri giderecektir. Ne zaman bir kötülük işledin onu yok edecek bir iyileğe sarılacaksın. İki, üç tövbeye ve pişmanlığa sarılacaksın. Kardeşim günah işledikten sonra bir de şunu bileceksin. İşlediğin günah Allah'ı öfkelendiren bir günahtır. Allah subhane ve teala işlediğin günahı dünyada veya ahirette ayyana dolayacaktır. Allah subhane ve teala işlediğin günahı dünyada veya ahirette mutlaka ayyana dolayacaktır. Allah'ı para bir mal uğruna kızdırdınsa o mal sana dünyada felaket olacaktır. O mal sana dünyada mutluluk getirmeyecektir. O mal dünyada sana saadet getirmeyecektir. O mal dünyada sana felah getirmeyecektir. Evlatların uğruna Allah'ı öfkelendirdiysen, İbn-i söylüyor bunu, evlatların senin ayyana mutlaka dolanacaktır. Evlatlarının iyiliği için, evlatlarının hatırına Allah'ın dinini terk ettiysen, Allah yolunda cihadı terk ettiysen, Allah yolunda daveti terk ettiysen, Allah yolunda ibadeti terk ettiysen o evlatların mutlaka ama mutlaka dünyada senin ayağına dolanacaktır. Ve kıyamet gününde karşına kapkara bir zulüm olarak çıkacaktır. Bir kadın uğruna Allah'ı kız, kızdırdınsa bir sevgi uğruna Allah'ı kızdırdınsa bir arkadaş uğruna Allah'ın gazabını üzerine çektinse o sevgili o arkadaş, o dost dünyada sana felah getirmeyecektir. Sen o dosttan dünyada saadet bulmayacaksın. Sen o sevgiliden dünyada mutluluk bulmayacaksın. Çünkü mutluluk Allah'ın vahyine sarılmak, Allah'ı öfkelendirmemek, Rabbini razı etmektir kardeşlerim. Rabbim şu mübarek günde, şu güzel günde, bugün hem cuma hem de zilhicce ayındayız. Hem Cuma günündeyiz hem de zilicci ayındayız. Biz Rabbimize tövbe ediyoruz. Ya Rabbi bütün günahlarımızdan, son, bütün günahlarımızdan dolayı sana yöneliyoruz. Ya Rabbi biz işlediğimiz günahların tamamından büyük bir mahcubiyet içerisindeyiz. Ya Rabbi sen bize hidayet verdin. Ya Rabbi sen bize ilim verdin. Ya Rabbi sen bize rızık verdin. Senin nimetlerinde biz gark olduk. Ya Rabbi biz sana tövbe ediyoruz. Ya Rabbi sen tövbeleri kabul edensin. Bizim tövbelerimizi kabul buyur. Ve ahiru da'vana en elhamdülillah Rabbil alemin.